İbrahim Ethem bir avun peşine düşer, düşmüş kovalarken, padişah da bir zaman Belih Padişah'a koşarken vurmak istediği av hayvanı geri dönmüş de İbrahim Ethem'e şöyle söylemiş. Ya İbrahim sen bunun için mi halk olun demiş. Dünyada av vurmaya mı geldin yani. Halbuki senin vaziften Rabbi alemi ibadet ve taat. Sonra padişahlığı terk etmiş, gönül padişaha olmuş İbrahim'e Ethem Hazretleri.